لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما تجوفين طيوع الصامي الا بالله فجعل الذي قال في كتاب الكريم ما تشاء الا ان شاء الله صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طاهرين قلوبنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا Allahü Aleyhi ve Selamü Aleyhi ve Rahmetü Aleyhi. Aleyhi Muhammed ve Aleyhi Selam. Aleyhi Selam. Aleyhi Selam. Aleyhi Selam. Aleyhi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 Yani adamın odunundan bir kıymık koparmış ya bir kıymık şöyle artık kürdanla yapacaktı ne yapacak ki küçücük bir şey kıymık orada odunda kimin olduğu belli değil yani işte bir odunun tümünü alsak götürecek bize ne olur da adam makamı yüksekse hemen manevi ihtar gelmiş bunun hesabını sormadan cennete giremezsin buyurulmuş ona bize niye buyurulmuyor herifin kamyonlu bile çalsak götürecek?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 Sahabesinin üzeri, Ali, ehli beyti, ehli beyti, Hz Ali Efendimiz, Fatıma Anamız, Hasan Hüseyinler, kızları, eşleri, ehli beyti, hane halkı ve sahabeyi, sahabeleri, e, onun sohbetinde bulunanların üzerine olsun, ecmain, hepsi, niye ecmain diyor, işte şimdi sapıklar var ya ben muaviyeyi sevmem diyen sapıklar. İşte o sapıklara, zıttına ecmain. Ne demek evet. ecmain? Sahabe ise bir tane bile istisna edemezsin. Hepsinin üzerine salat selam edeceksin. Sahabe ise. Anladın mı? Yezidi konuşmuyoruz. Yezid sahabe değil. <gülüyor> Hazreti Muaviye deyince dur ya Çocuğun yaptığı pislikler babasına yazılmaz. Nerede görülmüş bu sapıklık? Yani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 İbnü Muhammed, İbnü Muhammed el Gazali. İmam Gazali'nin ismi ne? Muhammed. İmam Gazali ismi ne? Muhammed. Gazali nispeti yani. Evet ee, efendim. Adı Muhammed. Babasının adı yine Muhammed. Dedesinin adı yine Muhammed. Yedi dedesine kadar Muhammed. Ee, Semerkant'te. Semerkant'te bir mezarlık var. Efendi Hazretlerimizde de gittik. Birkaç defa İmam Maturidi orada yatıyor. E tabi orayı bu Rus işgallerinden tabi 70 sene komünizmin elinde kaldı oralar. O zaman hep mezarlıkları bozmuşlardı yani. Hatta bir İmam Merghinani var. Meşhur Hidaye kitabı var ya. Fıkıh, Hanefi fıkı Hidayet. El hidayene sahibi İmam Merghinani. Onda mezarı nerede o zamanlar sorduk da işte bize bir ev gösterdiler. Meğer Yahudin evi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 Efendim, İmam Mergin Ali yalnız o mezarlıkta 70 müçtehit yatıyor. 70 hanefi mezhebin içinde yeni mezheb Kur'an değil, İmam-ı Azam gibi değil de hanefi mezhebinin içinde İmam-ı gibi mezheb içi müçtehit. Mezhep içinde müçtehit 70 zat yatıyor derdi. Şeyh Muhammed Zekeriya Hazretleri Medine'deki derdi orada 70 müçtehit yatıyor. Ha, o, o mezarlığın özelliği ne biliyor musun? O mezarlığın özelliği kendi adı Muhammed olacak, babasının adı da Muhammed olmazsa oraya gömülmüyor. O zamandan beri mutlaka babasını ve kendinin adı Muhammed olanlar oraya gömülebiliyorlar. Seber kalpten. Evet. E, bu ismin faydası var mı? E, ismin faydası var. Kaside-i Bürde şerhinde Şehzade Hazretleri e, İmam-ı Gazali'den naklediyor. Ben de diyor Çocuklarımı e, Çocuklarımı hep Muhammed ismi verdim. Babalarım da çocuklarına Muhammed ismi verdi İmam-ı Rabbani Hazretleri de hep çocuklarına İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin adı ne Ahmet Tabi o da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ama bütün çocuklarının torunları hepsi adı ne Muhammed e, İmam, İmam Masum diyoruz mesela oğlu halifesi Muhammed Masum o Muhammed Masum, Muhammed Seyfet Nebu Berakat Muhammed Sıddık Muhammed Said hep Muhammed Başlarına illa Muhammed ismi vermiştir. Allahu Teala e, Habibine buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, Cevrâ-i Aleyhisselam vasıtasıyla, اِنْ <gülüyor> اِلَّا مُحَذِّبُ مَنْ سُمِّيَ Senin adınla isimleneni ben ateşle azap etmeyeceğim. Senin adınla isimlenene ne? Ateşle azap ederim. Bir rivayette Esşahiyenu azi beminyâ Ateşle azap etmekten Haya ederim. Haya ederim. Ee, yani onun için birçok mevahib ile dünniye diye bir eser vardı muhteşem. Namkastalani'nin mevahibde de bu rivayetler zikrediliyor. Hazreti Enes'ten gelen bir rivayette ne diyor? Ee, bir kul allah Teala'nın huzurunda durdurulur ve iki kul iki kul Allah'ın huzurunda durdurulur yukafu abdani beyni edeylâ mahşer günü iki kul Allah'ın huzurunda durdurulur feyullarubimâylel <Gülüyor> cenneti bunlar cennete gitsin buyurulur fekûlâni <gülüyor> onlar da derler ki rabbenâ bileste ehlnel cenneti velemne amelen <gülüyor> bizim çok amelimiz de yok ama biz bu cenneti neyle hak ettik derler mübarek ne kaşınıyorsun daha işte git <Gülüyor> dediler, <Gülüyor> dediler git Belki giren bir daha çıkmıyor. <gülüyor> isim karışık burada olsa bir girene daha da çıkmaz. Zaten isim karışık olur bu ya? ama işte ne? Fe kulumu taala, hüdül el cennete. Mevla buyuruyor ki onlara: <gülüyor> Buyurun girin cennete. Fe niye cemtu ala nefsi? Ben nefsime, ben zat, Allah'ın nefsi olur mu? Olur. Nefis zat demektir. Anladın mı? Nefis ne demek?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 yok, duyduğun doğrudur bak duyduğunu unutmamışsın işte sadece duymak yetmiyor sonra da akıl lazım, sonra da hafıza lazım işte hüsemmillâheşey <gülüyor> ellâkeleşyâ ve dâten ancihâsit cihâli hakaitte emâli metninde Allah'a şey deriz ama hemen peşine diğer eşyaya benzemez kaydını koyarız Allah zat deriz ama altı yönden hali şartını koymakla nefis, zat, şey,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 dili bozdular diye yani e, lugatları şeyleri e, vücut varlık demektir mevcut var demektir e, şey de mevcut demektir Allah'tan daha büyük mevcut var mıdır yani hakiki varlık ancak Allah'ın mahsut evet ne buyuruyor ben nefsime yani buradan geldik buralara Rabbim ne buyuruyor o biz cenneti neyle hak ettik ya Rabbi soran iki kişiye ben nefsime lazım kıldım ki en la udhilen nâra men ve Muhammed sallallahu ismi ahmed ve muhammed olanları cehenneme sokmayacağıma dair kendime karar verdim kendi kendime e tabi ki bu yani kendin kafir olusun, dinden çıkarsın ehli sünnette o ayrı bir şey ama müslüman olup da bu isimlerin faydası var mı faydası var ya yani. Evet. Evet, herhangi Hazreti Ali Efendimiz olduğu yolla annem buyuruyor. Ma'mun ma Ali Aleyhisselam Ahmedle Muhammed bir sofrada ahmet ve Muhammed isminde kim bulunursa illaka de sallal ke el menzil o evi o sofrayı Allah kutsar. Mukaddes kılar. Evet, fikir kulli değil. Allah iki kere o eve o haneye bereket yağdırır. Kutsiyet atfeder.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 Zaten gelemem yani. Zaten <gülüyor> da Ahmet arayacaksınız ya mübarek adam. <gülüyor> Sizin evde de bulunsun bir Ahmet. Akraba'a da bulunsun bir Ahmet yani yemekler yabancıya gitmesin mübarek. Sofraya çağır diyor yani. <gülüyor> yemekler evde kalsın yani. Evet. Ee, Hadis-i şerzene buyuruyor ne?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 Orada yatan Hadim'in, Büyük Veli, Büyük Alim, onun eseri. Bu Namgazan'ın bu şeyini şerh etmiş o şimdi. Bu şey o. Evet. Eddürvetül Muziye'den, o da başka kitaptan naklediyor. Hocam hocası kitaptır. Nakil kaynaksız konuşulmaz. Hadi şerhine buyuruyor. Memhulü de Kimin bir çocuğu olur da, bir çocuğu doğar da, Fesemmâ Muhammeden, onun adına Muhammed takarsa ve <gülüyor> bana olan sevgisinden ve benimle bereketlenmek için kânehu <gülüyor> O da çocuğu da doğurduğu da cennet eder. Evet bu da hadislerde rivayet ediliyor. Men huribi li tane oğlunu orup da birine Ahmet ya da Muhammed takmazsa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 Enes hadisinde Allah. Sen mü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuklarınıza Muhammed ismini takın. Hadis-i şerifte de Nebi tesem ismi ve la tekenne bi koyabilirsiniz. Künyemi takmayın. Künyesi nedir? Ebu Kasım. Ebu Kasım, künyemi kullanmayın ismini takın. Bu da sahihte geçer. Feidar Muhammed'e çocuklarınıza Muhammed takarsanız fedarhu'l onlara iyi davranın. Onlara değer verin. Sakın e, suratlarına karşı yüzlerine kötü sözler sövmek, saymak falan. Ağzına, burnuna bilmem ne edeyim falan aman amanım. Sonra melekler sana ne ederler? Bilmem ne ederler? Onu ben bilmem. Böyle Muhammed adın, Ahmet adında olanların e, suratına efendim uzuvlarına efendim ne yapmayın takbih ifadeleri çirkin müstehcen kelimeler onlar hakkında kullanmayın ben adı Ahmet ve Muhammed olanlara özel şefaat edeceğim ve eşfail ümmetik ümmetimin tümüne de genel şefaat edeceğim e, bu da önemli herkes şimdi adını Ahmet Muhammed diye değiştirmesin yani Ondan sonra da ne olmaz? İşte kimse kimseyi tanımaz yani. Bu sefer ben yine kurtarırım. cübbeli Ahmet. Cübbelisi var ya. <gülüyor> sen ne yapacaksın? Şalvarlı mı yapacaksın? Ne yapacaksın? El-Tahil'i <gülüyor> yapacaksın? Dollu mu yapacaksın? Yani ona göre işte bir şey takacağım başına yani. Herkes Ahmet olursa da o da olmaz yani. Allah babamdan razı olsun. Amin. <gülüyor> Sizin de babalarınızdan.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 yani adına ikrar. İşte tabii taşımak meselesi yani. O adı taşıyan da ne yapmayacak af kendine sövdük yani. Sen şimdi neredeyse bu dine de önemim dünya, fesub billah adlan da gayrı. Bu para sövmeyin onlar da Allah'a sövmesin diyor. Yani matıl olduğunu söylersin ama hakaret var, söversen Allah'a sövdürürsen günahı sana yazılır. Hadis-i Sevde ne buydu? Ananıza babanıza söyleyin. Dediler ya Resulallah be anama babama niye söyleyeyim? Dedi ki sen adamın ana babasına söversen o da senin anana babana söverse sen kendi anana babana sövmüş olursun. Niye? Sövdürmüş olduğun için.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 O da beni bir yere yetiştirecek, geçti oradan köprüye girerken, yahu yapmadın mı bana sövdürecek, tam dememe kalmadı, o da zırh diye durduracak, onun da önü kıyamete kadar açık değil işte, orada bir yerde tıkandı, arkadan da biri de tam bu arada onun önüne girecek diye sabacak. o da ona yol vermedi, bu sefer açtı camı, açar açmaz dedim ki, ha bu var ya dedim, ya ben yalan konuşmam kardeşim, bir dakika evvel dedim ki bana sövdüreceksin dedim bak, çünkü neden? Adım Ahmet meselesi değil, sakalımız falan var şimdi. Cık. Dedim bak bana sövdüreceksin. Dedim yapma, dedi şudur budur bir şey olmaz, ne bir şey olmaz. Herif geldi açtı camı, genç bir çocuk, yanında da açık bir kadın var. O da, ben de açtım camı, ben kasıtla açtım şimdi çünkü ne sövdüğünü duyayım da. Açtım camı şimdi, dedi ki, o bana bir şey demeden, dedim ki ona hap şoför var ya dedim, buna dedim yapma, dinlemedin. Ceza ferdidir, İslamiyet'e göre. Günah ferdidir be. Ben onun günahından mı ben şoför değilim. Ben arabayı sürüyorum, bu böyle yaptı derim Ne dersen de buna dedim şimdi. <gülüyor> dedi ki, çocuk namaz namazla abdesti tahammül genç bir delikanlı. Ben dedi seni sabahlara kadar dinliyorum dedi. Şimdi bu yaptığın oldu mu? Lan ben mi sürüyorum arabayı? Be kafasız! Bu yaptığın o sabaha beni din kendine dinliyorsan kendine dinliyorsun. Ne? Uyuyamayan beni dinliyor nenni diye kaç kişi var öyle diyelim uykum uykup kaçtınız seni dinliyorum <gülüyor> ey sendin dedi al annenin çamanı buldum. dinle <gülüyor> ne beni dinliyorsun ayet hadis dinle de bir şey öğren de namaza başla beni dinliyormuş gülün mi ağlayan diyemi belli de değil <gülüyor> hani kadın var yanında anası gibi biraz yaşlı kadın ya diyor annesi de diyor bak diyor hoca diyor ya ya niye böyle yaptın sen hafta böyle uzatmak artık onu falan ya uzatırsan benim bir cevabım yok ben razı olmadığım işten Allah bana sormadır ama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 Ama ahirette de bunun şerefine nail olacak. Bunun bir şerefi var. Ama bir zahmet de olacak yani. Kolay bir şey değil hizmetinden daim oldu. Eski talebelerden biri. Oradan onun adını söylüyor. Kim işte adı? Muhammed bin Muhammed bin Muhammed. El-Gazali Hazretleri. Onu söylüyor. Veşte tahsil onun yanında tahsille meşgul oldu. Ve biratil aleyh o Şeyh Efendi Hazretlerinden ters okumakla meşgul oldu. Hatta cemaat, bu talebe ne yaptı? Cem etti, topladı. En ince ilimleri Tefsir adet fuku akal tasavu hepsini yuttu ve tekmele kemale erdirdi tabağı ile nefsi nefsanî faziletleri ne demek ilim amel ahlak melekate hamide ölüye değer melekeler kabiliyetler geliştirdi tüm beyinle sonra bu talebe tefekkara yönel bir gün düşündü daldı gitti fihalesi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 E, harcadım rayane umri ömrümün e, en kıymetli e, dönemini kuvvetli dönemini ala teallumiha bu ilimleri öğrenmek üzere ve cem'iha e, toplamak üzere e, sarf ettim velan an şimdi ise yenbeği gerekir ala aleyye aleyye bana ne gerekir en aleme bilmem gerekir. E, neyi bilmem gerekir? Ey men ne'iha? İlimlerin hangi çeşidi yanfauni <gülüyor> bana fayda verir? Gaden kıyamet gününde yarın. Yarın ne demek yarın? Yarın ahirette. Hep hocalar konuşurlar ne derler hep? Yarın ahirette. O yarına dikkat edelim. Ayet-i kerime de bunu buyur. Belten zunnun ma qaddemet li gadin <gülüyor> Haşr suresi Levenzellâ'nın hemen üstündeki ayeti de ne buyuruyor? Her nefis yarın için ne hazırladığını düşünsün. Yani çünkü dünya bugün ahiret yarın. Bu kadar yakın, yani yüz sene bin sene bile bitmiş, bizim kimi bitmeyecek? Ömürler bitmek üzere. Yarın ahirette bana hangi ilim fayda verecek? Şimdi kardeşim mühendisliği yutsun, hendese, cebir, matematik yani, e, kozmografya, yani e, gök bilimleri. Efendim şimdi ne diyorlar işte? Astronomi diyorlar. Efendim, e, tıp, hikmet, doktorluk falan. Şimdi dolu ilim var yani. Ben yar mahrete bu ilimden hangisi bana yarayacak? Ve yunisuni benim vahşetimi defedecek, bana ünsiyet ve huzur verecek nerede? Fi kabri. Mezarımda benim yoldaşım hangi ilmim olacak? Şimdi bu kadar ilim dalında çalışan var. Mezarına hangisinin ilmi gelecek yani? Fayda verecek. Ve eyyuha hangi ilim? La enfe'un hatta etrukev. Hangi ilim? Ben onu bırakmadıkça, efendim, fayda vermeyecek. Eyyuha hangi ilim? La <gülüyor> enfe'uni. Hangi ilim bana fayda vermeyecek? Hangisi verecek? Hangisi vermeyecek? Verene sarılmayacağım da fayda vermeyeceğini anladığımı hatta etruke'u bırakacağım. Yani vakit geçirmeyeyim ömrüm gidiyor. Neyi okuyayım? Neyi dinleyeyim yani? Bırakacağım. Diye düşündü. Kemal Kuala sallallahu teala aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah min yahudüm Ey Allah ben sana sığınırım min ilmin bir ilimden ki la yenfe'u fayda vermez ola. Fayda vermeyen ilimden sana ve evet. min senden korkmayan kalpten sana sonsun. Ve min yaş akmayan, senin korkunma yaşarmayan gözden sana sonsun. Ve min nefisten sana sonsun. Ve min işitilmeyen, kabul görmeyen duadan sana sonsun. Sırrmadı bir şey bırakmadı sallallahu teala Evet. Tabii ki Haram ilimler zaten hepten şey, felsefe, şabeze, efendim, hokkabazlık, bazlık, evet, birçok mesele var. Ama bazısı da faydasız hepten. Fes var, süre gitti, ha zil bu düşünce, bu talebe de, talebe <gülüyor> şimdi öyle hoca yoktur yani tabii ki, bütün ilimleri i̇mam Gazal'dan okumuş yani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 kimsenin yazamadığı kadar ilimler alimler tasnif ettiği kitapları saymışlar ömrüne bölmüşler her güne çocukluğu dahil yani ergenliği çocukluğu yaşadığı hayatın her gününe 4 tane büyük sayfa düşmüş yazdığı yaşadığı günün her gününe 4 tane büyük sayfa şimdi o 10-20 sayfa olur eski usulü o eski yazılarla öyle yazıyorlar bir kitap çıkıyor ondan el yazıları ömrünün her gününe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 Mavera Horasan hep oralar ecdadımızın yerleri yani. Bütün velilerin, alimlerin kabirleri orada. Ne kadar veliler var mı? Ya Yazıdı Bestami orada, Hülhasen'i Karkani orada, Ebu Halif Arimedi orada, ee, Ehli Beyt'ten çok var orada, i̇mam Gazali'ler. Neler neler neler. Hatibi ı Tebriziler. Yani Hafız Şiraziler, Hafız Sadiler hep orada yani. Ama maalesef işte Safevilerin işgalinden beri böyle bir Bela geldi. Evet. Bu mübarek zat İmam Gazali Hazretleri İhya Ülümüddin biliyorsunuz. Onun en büyük kitabı nedir? İhya Ülümüddin din ilimlerini İhya evvela felsefeyle de çok uğraştı. Sonra felsefenin sonu olmadığını anladı. O tehafütül felasife felsefecilerin nasıl batıla düştüğü hakkında da kitap yazdı.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 surata tasavvufa döndü zikir zikir Emevi camisinin minaresinde kaldı. Emevi Camii'nin minarede duruyor minarenin. Devamlı zikir. Ya riyazat aç susuz uykusuz ne zikirler ne ibadet. Dedi ki alenen ondan sonra anladım ki kendini demiyor Evliyaullah dedi alenen melekleri görüyorlar, görüşüyorlar. Yani açıkça görüyorlar. O makamları gördüm dedi. Yani göre Evliyaullah'ın gördüğüne de itikat ediyorum diyor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 Sonra dedi ki, vallahi dedi bu güzel bir şey. Beğendim dedi bu kitabı. Onun tasdikinden geçmeyen kitap muteber olmuyor ki, kitabın esamesi okumuyor sonra. Hangi kitaplar kalıcı, hangi alimlerin adı yaşıyor? Ona uyanlar, sünnetine uyanlar kalıyor. Sünnetten ayrılan birçok bir sapır alim geldi. Hangisinin esamesi var yani? Sonra Ebu bir Sıddık'a uzattı. Sen de bak dedi.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 ya bu nasıl bir kıskı, e, mesele biliyor musun? Bu anlattığımız mesele hikaye değil. Bunu kim naklediyor kitaplarında biliyor musun sen? Bak kitaptan adını söylüyorum. Bu kitap İmam Süyuti dudunu mu Koca İmam Süyuti Mücedditlerden, 100 senenin mücetlili başında gelmiş 910-10. asır mücetlili. İmam Süyuti teşbihül erken isim bir kitabından naklediyor. Kimden naklediyor? Taküdül Sübiden. O Abdülhak Yafiden. O babasından. O Ebun Abbas Murşi İskenderiye'de yatıyor, evliya annem büyüğü. O kimden? Ebun Abbas de bu sopayı yiyenden naklediyor. O alim zattan kendi dinlemiş. Zaten ondan sonra bütün alimleri anlatıyormuş. Ölünceye kadar ihya'yı anlatmış. Demiş aman sahip ihyaül Lübbin çok kıymetli bir eserdir. Efendim, eee İmam Sübki, İbnü Sübki Tabakat Tabakat kitabı var. Tabakat şafiye. şafi ulemasının tabakaları diye. Çok büyük bir kitap. Neler anlatıyor orada İmam-ı Çok büyük bir Allamecihan. Müştehit. Şafii mezhebi içinde yani. İstihada yakın makam sahibi. Onlar zikiriyor bunu ben. Neden hocam yani? İmam Gazali bu. Musa aleyhisselam'a, İsa aleyhisselam'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde buluşmuşlar. İmam Gazali gösteriyor. Helfi ümmetikümâ hibrun kezâ. Sizin ümmetinizde böyle alim var mıydı diyor. Musa Aleyhisselam diyor o zaman onu imtihan edeceğim. Buyur et diyor. Musa Aleyhisselam ona bir soru soruyor. İmam Gazali beş cevap veriyor. Kaç cevap veriyor? Musa Aleyhisselam bir şey bulamayınca cevaplarda bu sefer diyor ki mübarek ya bir sorunun cevabı bir, bir sorunun hakkı bir cevaptır. Sen uzattın lafı beş cevap verdin. Hikmete münasebet olmadı diyor. İmam Gazi dedi: "Allah teala sana sordu gidiyor. Ee, Mevat ilgimi önlüyken uçar. Sağ elimdeki nedir? Kurban'da. Kurandan söylüyorum İmam Gazi. Nereden bilecek? Orada mıydı? Kaleyi asay. Sen dedin ki bu benim değneğimdir. O ee, yeterdi diyor. Elimdeki nedir? Değneğimdir. Niye edin diyor? ya aleyyat'tan buna yaslanıyorum. Ve hoş bir alakanem, yaprak düşürüyorum.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 24 saatte bitmez ey vel velet. Yani kısa kısa gideceğiz tabii. Şimdi başına geldik. Şimdi bu talebe diyor ki i̇mam olan Gazali'nin İhyası ve Gayri diğer kitapları Teşheminü Ala cevabı Mesaihi benim sorularımın tüm cevabını şamildir. O kadar kitap yazdı ki Mübarek Hüccetü'l İslam hepsi onlarda var mı? Var. Lakin maksudi benim maksadım ne? Eyyetübe şeyh Hâceti fi benim istediğim kabirde ahirette bana yoldaş olacak, vahşetimi hüsiyete çevirecek, faydalı ilim ne? Ben birkaç yaprak, birkaç sayfada şey bendi bunları toplasın, özetlesin. Pekulumannaye bu varakalar, kerçi, koca ciltleri taşıyamam bir şey ya. Nerede taşıyayım o zaman? Daha da zor yollar izler. At sırtında gidiyorlar, yayan gidiyorlar. Şimdiki bile arabada gidiyoruz yine bile kitabı taşıyamıyoruz, ağır geliyor bir şey ya. E ee, benimle beraber olacak müddete hayatı Hayatım boyunca o yaprakları muska gibi yanımdan ayırmayacağım. Neden? Vaz ne vaz var. Ve amelü bi O varakalarda Şeyh Efendi'nin yazdığı nasihatlerle amel edeceğim müddete umri, ömrü hayatım boyunca inşallahutaala Allah Teala'nın dilemesiyle e, dilerse inşallah amel edeceğiz. Ve kitabı Şeyhu Şeyh Hazretleri yazdı Aziz İsa'nete bu resaleyi yazdı. Cevabı hi bu talebenin cevabında bu resaleyi yazdı. Ne yazdı? bir İalem şunu bil ki ey yehel velet, ey oğul, velet çocuk yani evlat. Yani ama haylaz çocuğa velet der. Ne de aslında haylazlıkla alakası yok. Velet çocuk demek. Ey çocuk bil ki diye başladı. Hep başlarında ey velet diye gelecek. Hepimiz onun manevi evladıyız. İnşallah bize de nasihatleri çok kar edecek. İçimize işleyecek. Çünkü amel eden insan onun bazı tesir eder. Siz beni dinlemiyorsunuz. Ben dinlemeye gelmeyeceksiniz. İmam-ı Gazali Hazretlerinin dersine geleceksiniz. Ben şey ediyorum. Türkçeye çeviriyorum. Ders İmam-ı Gazali Hazretlerinin dersi olacak inşallah. Tamam mı? Allahü Subhan Rabbi alayhi Allahümme nâseleke'me hayr ma'aseyleke'm Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve nevudu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve entel müstean ve aleyke el la havda ve la kuvveti illâ billâh ilaliyâ affeym âmeen Allahümme nâseleke'me alhayri kullih acilih ve acilih ma'alimna aminu ma'lemna alem ve nevudu ve aajili ma alimna minhum alem ma qavvayta lana min qavva fej'al akıbeten rashada Allahuma Rabbena atina ablulunka rahme ve heyi ilana min emrina rashada Allahuma Rabbena atmim lana nurana ve agfirlana inneke ala kul şeyin qadir Allahuma Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve qina azaben nar ve imama Allah mahşerin akibettene afil umuri kulliha recina khuzi dunya ve adab al-ahira wa na'udu bikam min al-hamm wal-hazan na'udu bikam min al-ajzi wal-kasal na'udu bikam min al-jubni wal-bukhli wa na'udu bikam min qalabati ad-deyn wal-qahr fi al-rijal Allah Allahumma min yarhamu rahim yarhamu ya ar-rahim yarhamu rahimin Suriye'deki eli sünnet kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım 1300 tane mazlum, müslüman, kimyasal silahlarla bu eset melhununun bu Nusayri'nin, bu Şii'nin bu melon adamın efendim rejiminin adamlarının kimyasal kullanmaları silahları vasıtasıyla 1300 müslüman kardeşimiz sana uğradık şehitlik yaz yarabbi kalanlara gazilik yaz yarabbi hastalığına acil şifalar işte. dertlerine devalar ikram eyle Allah'ım bir an evvel Suriye'yi kurtar yarabbi ya Rabbi Irak'taki el kurtar ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi acil kurtar ya Rabbi. Amin. Bu Şiilerin yardımlarını kes ya Rabbi. Amin. Yardıma gelen bu Şii Hübnan'dan, Hizmullah güçleri, Şii güçleri, İran'dan giden bütün ne kadar Şii varsa Gelelim bütün ordularımızla diyor Esed'e size destek olacak. Ya nasıl destek oluyorsun Esed'e? Ey gidi Nasrallah. Kazanda kocaman sarık. Bir tutam sakal bağlamışsın. Cükle giyiyorsun. Gören de seni bir molna zannediyor. Diyorsun Esed'e bütün geleceğim sana yardım edeceğim. Gülüm Müslüman'ın sabisini mi keseceksin? Çoluk çocuğunu kesiyorsun. Kadınlar netece avuz ediyorlar. Sen bu kadar eni nasıl kesiyorsun? Sen nasıl Müslüman'ım diyorsun? Kafandaki sarıktan utanmıyor musun ya? Bu Şiilik ne beladır ya? Ya sen nasıl Esed'e yardım eder Esed'de? cenab adam ya, gücün yok, bir şey yok, itikat yok ya. Gulat ya Hz. Ali'ye Allah diyen takımdan ya. Gulat adam ya sen sarıklıyım diyorsun. Nasıl buna yardım edeceğim diyorsun ya? Ya Rabbi sen bu mezhep taassubundan kurtar ya Rabbi. Amin. Bu şiilerin belasından bu ehli sünneti kurtar ya Rabbi. Amin. Her belanın içinde bir tuzları var yani. Türkiye'de bile karışıklıklar içinde bunlar var. Türkiye'de bile karışıklıklar içinde bunlar var. Ha çok büyük bela. Ya Rabbi bunlardan. var. Şerlenemzi ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi el sünneti sünneti suretası izleyin. Ya Rabbi muhacirleri vatanlarına dönmeye muvaffak eyle. Allah'ım salimin galimin el sünnet üzere bir hükümet onlara nasip eyle. Allah'ın Mısır'daki Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi'l-i ihvan hapishanelerden helas eyle. Kalanları hapishanelere girmekten muhafaza eyle. Ya Rabbi Mısır'da ölen şehitlere o da üç bin oldu, dört bin oldu. Ya rabbil alemi Müslüman'ı Müslüman'a vurduruyorlar. Nasıl olsa akan Müslüman kanı. Gavur veriyor parayı. Neri o parayı vurun birbirinize diyor ya. Ey Müslümanlar. Ya Rabbi Müslümanlara akıl fikir ihsan eyle. Ya Rabbi sen Mısır'ı kurtar ya Rabbi. Ehli sünne düzelere ya Rabbi bir hükümet onlara da nasip eyle. Allah'ın ikbalinin müvaffakiyetiyle. Devam şabat nasip eyle. kaymaktan gelmekten muhafaza ile. Ölenlere şehadet kaydı ile. Hastalana acil şifa nasip eyle. Yaralana tedavi ile. Yaralıları sar ya Rabbi'l âlemin. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'a yardım eyle. Allah'ım çocuklarını bile doğramıyorlar. Doğu Türkistan, Çin'in hapishanelerinde Doğu Türkistan'ın Müslüman belki Yahudilerin elindeki Filistinli'den fazla. O kadar inim inim o. Doğu Türkistan'daki Müslümanlar hiç kimse de onlara dua etmez. Benden başka pek anam da yok onları yani. Ya barak adamlar sade Mısır, sade Suriye değil ki yani. Doğu Türkistan perişan Çin'in en büyük dünyanın en büyük gavurun elinde. Çin'le işiniz mi var, gücünüz mü var, niye Çin hakkında konuşmuyorsunuz anlamadım yani ya. Batsın yani bu Çin gavurunun da efendim dünyada ne kadar Müslümanlara zulmeden gavur varsa hepsinin nizamını düzenli batır ya Rabbi. Amin. Hepsinin gücünü iptal eyle ya Rabbi. Amin. Doğu Müslümanlara yetiş ya Filistin'deki Müslümanlara yetiş, Amin. Gazze'deki Müslümanlara yetiş ya Rabbi. Allah'ım Kerkük'te de öyle. Müslüman Türkler ne sıkıntıda o Türkmenlerde neler yapıyorlar onlara da ya, biz zulümler şeyler yani haberimiz yok. Yapılan zulümlerin çoğunu da duyurtmuyorlar bize. Arakan öyle. Kan ağlıyor Müslümanlar. Adamları çiğ çiğ kesip yiyorlar yani. Ya Rabbele Alemin ehli İslam'a yardım eyle. Ehli İslam'a aziz eyle. Ehli şirki zelil eyle. Amin. Ehli bidati hakir eyle. Amin. Allah vatanımızı ve İslam vatanları hiç savaştan dış savaştan muaf eyle. Vatanımıza da böyle kargaşalar düşünenlere fırsat verme. Amin. Oyunlarını iptal eyle. Hileleni başlanma hakir Yardım edenlere yardım eyle. Amin, Amin diyenlerin dualarını kabul eyle. Amin diyenlerin arzuhalinden acadeyle. Amin. Amin hürmetullah ve âsin. salli ve ve bari ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi el habibil alil kadri el azimil cahil ve ala alihi ve sahbihi Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi Ima ugliqa. Ima ugliqa. Vel khatimi, vel lima sebeqa. Lima sebeqa. Nasirul haq. Nasirul haq. Bil haq. Bil haq. Bil haq. Vel Ve ala, ala, ala alihi. Ve Vosa sahbihi. Hakka kadrihi. Kadri. Ve miktarihi. El azim. El -azim. Vemazim. Vemazim. Ves'ahül Ves ilmullah dualamızın kabulü hayrı muradlamı husulü için assalatu vesselam aleyk ya Resulallah assalatu vesselam aleyk ya Habiballah assalatu vesselam aleyk ya seyyid el evveline vel ahirin subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selam ne alel mursalein velhamdülillah rabbil alemin Muhammed Mustafa'mızın aile ashabının ulemanın sulhanın geçmişlerimizin ve bu cevaptan geçmişlerinin müminin müminin errahine müminin müminin errahine ve silsile imiş ailekimizin İsmet ismet babam büyük şeyh Efendi Hazretlerimizin ﷺ Allah ﷻ Efendi Alzabazermani Ali Efendi babamızın elvahi baybellerine alfatihah. Aüdu billahi min Şeytanir Rajeem. Bismillahi al-Rahman al-Raheem. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Al-Rahman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 Amin.